kalbi katılaştıranlardandır. Kefratul <gülüyor> kelami bi gayri zikrillah. Allah'ın zikri olmaksızın çok fazla konuşmak. Kema fi hadis İbn Ömer's-sâbik. Önceden geçen İbn Ömer hadisinde olduğu gibi. Önceden geçen İbn Ömer hadisi hangisiydi? Hemen bir önceki sayfaya bakarsanız Latukfirul firul kelame bi gayri zikrillah.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 dil ile alakalı temel bir kuralı öğretiyor. Ne o kaide? İmam Bukhari ile Müslim Peygamber Aleyhissalatu Vesselamdan bize şunu rivayet ediyorlar. Men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil ahirin <gülüyor> falyakul hayra au liyasmut. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir insan ya hayır söylesin veya o sussun. İnsan için belki de söyleyebileceğimiz en güzel ölçü budur. Yani Hasan-ı Basri'nin bir sözünü söyleyeyim bu arada.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 yani biz zorlanıyorsak bu anlamda demek ki Allah bize hayır kapılarını kapatmış, bizi azaba doğru çekiyor demektir ki Allah muhafaza. Mesela Ukba ibn Amir peygamberimize geliyor diyor, ey Allah Resulü, من نجاته? Kurtuluş nedir? Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor, اَمْسِكَ عَلَيْكَ لِيسَانَكَ beytuka, بَيْتُوكَ وَبْكِعَ لَا خَطِيئَتِكَ Yani dilini tut en başta, birinci sırada dilini tut. Evin sana yetsin, evin sana yetsin iki manaya da gelir.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 Herkese başka bir sahabe soruyor. Ey Allah'ın resulül ma ma akhvafu, ma akhâfu alayya.'' Benim kendi nefsim için en çok korkmam gereken şey nedir? Peygamber aleyhissâhu kendi dilini tuttu, dedi ki, budur. Kendi dilini tutup budur. Kırk hadisten hepiniz Muaz'ın hadisini biliyorsunuz, değil mi? Bilmeyen var mı hadisten Muaz'ın hadisini? Muaz Cebel. Allah Resulüne dedi ya, ''Ekbirni bi'amelim, yudhuluni el-cennete ve yubaiduni ani'l-nar.'' Peygamber Aleyhissalatu Vesselam dedi ki: "Lekad sa'alte, lekad sa'alte an azim, wa innehu layasiru limen yassarahu Allahu ala men yassarahu Allah. Sen çok büyük bir şeyden sordun bana. Fakat Allah azze ve celle eğer kolaylaştırırsa kolaydır. Bak ne saydı Allah Resuluna? Allah'a ibadet et. Allah'a şirk koşma, tevhid. Namazı kıl, zekatı ver, hacca git. İslam'ın esasları. Doğru mu? Sonra ne dedi peygamber? oruç insanı koruyan bir kalkandır. Sadaka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 İkincisi ve minha yine ondandır. Yani kalbi katılaştıran şeylerdendir ki nakdul ahdi me Allah itaala. Allah Azze ve Celle ile beraber insanın kendi sözünü bozmasıdır. Kala teala, fabi me onların mifaqhum sözlerini bozmalarından dolayı la'nnahum, biz onlara lanet ettik. Ve jallna kulubhum ve biz onların kalplerini katı kıldık. Şimdi normalde Allah Azze ve Celle Müslümanların üzerine farz kıldığı şeylerden bir tanesi de ister Allah'a, ister insanlara, ister insanın kendi nefsine vermiş olduğu sözlere insanın bağlı kalmasıdır. وَأَوْفُوا bi ahdillahi iza عَاهَتُمْ İnsanlara, Allah'a söz verdiğiniz zaman, Allah'la sözleşme yaptığınız zaman sözleşmenize, sözünüze bağlı kalmasın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 bunu fazla kendi üzerinden düşünmüyor belli bir zaman sonra. Yani kendi imanıyla alakalı bir problem görmüyor. Oysa Allah Teala sahabe diyor. Ya eyvellezine amenu amenu. Ey iman edenler iman ediniz. Demek ki iman sürekli kontrol edilmesi gereken, sürekli teyit edilmesi gereken bir şey. Peygamber de öyle diyor. elbisenin üzerindeki nakışların gittiği gibi iman da insanın kalbinden çeker gider. Yani zaman içerisinde solar. İmanınızı yenileyiniz diyor Aleyhissalatu vesselam.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 demişler? "Atana min ve min Allah bize mal verirse çokça sadaka vereceğiz ve muhakkak ki vereceğiz bu sadakayı ve biz salih olan insanlardan olacağız. "Fe lemma min fadlihi bakhilu bihi ve tawallav ve onların üzerine o faziletini indirdiği zaman cimri oldular. Mal var, adam söz vermiş, veremiyor şimdi.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 bir bu Yok. Yok yok yok. Kul bir şeyi kalbinden geçirdiğinde normalde hani Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor. İnna Allah tecavze an ummeti ma haddaset bihi enfusaha ma lam tetekellem au ta'mal biha. Allah benim ümmetimin nefislerinden geçirdiklerini bağışlamıştır, affetmiştir. Hangi kayıtta?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 İbn Aqil'in sözünü zaten sözü okumadık. Galebnü Akil'in yomen. İbn Akil bir gün dedi ki fiwazihi vazinde. İbn Aqil, Hanbeli alimlerinde değil mi? Hem fıkıhçı hem lügatçi bir alim. E, aynı zamanda vaiz İbnü'l-Cevzi gibi. Yani bazı alimlerin sıfatı var, İbnü'l-Recem gibi. Bir de vaz eden insanlar bunlar, insanları etkileyen insanlar. Ya men yecidu min kalbihi kasve. Ay kalbinde katılık bulan insan. İhzab sakın en tekuna ahdan.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 Allah o kadar merhametlidir, o kadar rahmi geniştir. Başka sorusu olan var mıdır? Buyurun. <gülüyor> Kalpler Allah'ın elindedir. Değil mi? El kulubu beyni asba'yni min asabi'ir <gülüyor> Rahman. Kalpler Allah'ın parmaklarından iki parmağın arasındadır. Dilediğini doğru dilediğini erintir diyor Aleyhissalatu vesselam. Ee, kalplerin anahtarı Allah'ın elinde ve Allah bütün kullarına yaptıkları cürüm ne olursa olsun ya ibadiallezine esrafu ala enfusih la taqnatu min rahmetillah. Ey nefislerine zulmeden, ey nefisleri hakkında aşırı giden kullarım. Buna kalbi mühürlü de dahil, mühürlü olmayan da dahil hepsi dahil buna. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnallah yagfiruz zunube cemi. Senin sonuçta kalbinin mühürlenmesine sebep olan şey ne?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 Kiminin nuru ilimdir, kiminin nuru takvadır, kiminin nuru infaktır mesela önünde? Belki seninki de tövbedir. Sonuçta tövbe de salih amellerden bir tanesi değil midir? Belki sen de çokça tövbe ettiğinden dolayı Allah senin tövbeni senin önünde nur kılacak ve senin müminlerin taifesiyle beraber yürütecektir. Ondan dolayı Allah'tan ümit kesmek, Allah vermiyor etmiyor diye tövbeyi, duayı yönelmeyi kesmek bu Müslümanın ahlakından kesinlikle ve kesinlikle değildir. Anlaştık mı? Anlaştıysak dersi bitirelim artık. Sorumuzun sorusu olan var mı? Bu davana. Amin. Alhamdulillah ya